İnsan maneviyatta biraz yücelik olur, yükselirse eğer maneviyatta, iç aleminde yani kabir azaplarını görebilir. Allah kullarını gösterir. Yani kerameti İrem Zavad'ın birinci mertebesi kabrin ehvaline vakıf olmaktır. Ahır mertebesi kalplere vakıf olmaktır. Kalbe okur yani. kalp okur. Yani insanın insanın vücudu bir orman gibiyse bir veliyullahın Durumu bir aslan gibidir. Nasıl o arslan o ormanda kahramanca dolaşırsa nazarıyla hemen görür yani. Ondan bitmez yani Cenab-ı Hak ona ikram eder. Seyri filahda olanlar için yücelir, yükselir, yükselir, daha yükselir. O yükseldiği makamı söylemeye bizde lisan varmaz. Söyleyemeyi bize müsaade edilmez. Ne kalem yazabilir, ne kelimeyle ifade edilir. Bir lezzettir, tattır, zevktir, tadan bilir. Yalnız çok ağırdır. Çünkü Cenab-ı gene yine buyurmuşlar ki, benim gördüğümü siz görseydiniz, benim bildiğimi siz bilseydiniz, gülmezdiniz diyor Cenab-ı Peygamber, gülemezdiniz, gülemezdiniz diyor. Onun için bazı şeylerin görülmemesi, bilmemesi insanlar hakkında hayırlı olabilir. Herkes tahammül edemez, kaldıramaz, bakarınızın meczu oluverir sonra Allah olmalıdır. İnsan meczub olmalı, cazip olmalıdır. Halkı irşad etmelidir.